Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları. Türkiye Radyoları. <gülüyor> Perişan FM Likana benim Çağım sevdiğim Değerli dostlar Radyoların ilk evlendirme programı Ömer Pekin'le Gelin güve olalım Başlıyor <gülüyor> Bana bir daha sevdiğim kız, gelin oğlan Evleniyorum, evlenir miydik? Oğlum benimle evlenir misin? Evlenmem, evlenmem, imanıma evlenmem Durdur dur bu nikahı, nikahmem onu Dıyma bu nikahı, nikahmem olur. Ömer Pekin'le gelin güve yolun. Sevgili dinleyenler, Türkiye radyolarında Belediye Başkanlığının verdiği yetkiyle evlendirme yetkisine sahip tek program olan Ömer Pekin'le Gelin Güve Yolun programına hoş geldiniz. Efsefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Ee, geçen programımızda hatırlayacağınız gibi e, Tayfun Bey ve Kezban Hanım e, birbirlerini beğenmişti ve şu anda ikisi de nerede? Stüdyomuzda e, Tayfun Bey yanımızda, e, Kezban Hanımsa Paravan'ın arkasında, yani ikisi de Paravan'ın arkasında e, Tayfun Bey burada mısınız? Of, of akideş adam yine yoklamaya başladı ya. He buradayım görmüyor mu beni? <gülüyor> ya sen de buradasın inşallah. Evet buradayım. Kezban Hanım siz orada mısınız? Evet buradayım Ömer Bey. Hani nerede? Ben niye göremiyorum ya bunu? Göremezsiniz Tayfun Bey çünkü kendisi <gülüyor> paravanın arkasında. Of ya bu ne kardeşim ya? Kadın ya telefonda ya paravanın arkasında. Ben ne zaman göreceğim bu karıyı ya? Merak etmeyin Tayfun Amca. Çok az kaldı. Kezban Hanım orada mısınız? Evet buradayım dedim ya Ömer Bey. Tayfun Bey sen de orada mısın Tayfun Bey? Ha, buradayım Kezban Hanım buradayım. Bekleyip durun seni. Siz de orada mısınız Ömer Bey? Evet ben de buradayım Kezban ya, Hanım. Yav yav Allah'ım yarabbim Allah'ım ya kardeşim bu ne böyle ya delirteceksiniz mi beni ya? Sabrımı mı deniyorsunuz siz ya? Yok sen orada mısın ben buradayım anladık. Ya hepimiz buradayız gari tamam ya saklambaç mı oynuyoruz biz burada? Evet dinleyiciler her iki taraftan paravanın arkasında şu anda heyecanla birbirlerini görmeyi bekliyorlar. Tayfun Bey Kezban Hanım'dan bir elektrik... E, aldınız mı nasıl? Aldım aldım. Çok elektrik aldım. O kadar çok aldım ki biraz sonra sigortalarımı atıverecek gari bak ha. Kezban Hanım sizde bir elektriklenme var mı? Evet Ömer Bey. Bayağı bir elektriklenme oldu bende. Bir de böyle sağ bir karıncalanma var Ömer Bey. <gülüyor> ah bak gördün mü bak. Kadını sabahtan beri oturttunuz orada paravanın arkasında sandalyede. Bacağının üstüne oturta oturta karıncalandı kadın. <gülüyor> Kezban Hanım bak. Hep aynı ayağın üzerine oturduysan karıncalanma yap'a bak ben biliyon. Arada bir ayaklarını salla ve yer değiştir bir de iyi gele oldu mu? Sahi mi Tayfun Bey? Ay ay bakayım. Kalktım. Kalktım Tayfun Bey. Aha sallıyorum Tayfun Bey. Ömer Pekin'le gelin güvey oluyor. Ha salla salla salla iyi salla. Geçer o. Salladık geçti Tayfun Bey. Ha kanın akışı olsun orada kitlenmiştir o. Allah razı olsun Tayfun Bey. Ne demek lafım olur ya. Evet dinleyiciler, her iki taraf birbirlerini tanımaya devam ediyorlar. Ve ilginç yönler birbir bir ortaya çıkıyor tabii çiftler arasında. Yalnız bak Kezban Hanım, şimdi bak benim içime kurt düştü açık ya. Şimdi siz böyle sık sık, peki karıncalanıveriyorsunuz mu? Yok Tayfun Bey, böyle ilk defa oldu. Siz musunuz Tayfun. Yok kız, benim bir tek televizyon çok garıncalanıyor ya. Anten bozuk herhalde ondan oluyor. <gülüyor> Ya vallahi Ömer Bey ben kendisine şu anda acayip bir elektrik aldım bu kadının. Hemen evlensek diyorum ben ya. Tayfun amca hemen evlenmeye şey yapmayalım isterseniz Kezban Hanım'ı biraz daha tanıyın. Ya kardeşim daha neyini tanıyacağım ben bunun ya. Her şeyini öğrendim gari. Aç çıktı evlendikten sonra tanısak olmamı. <gülüyor> vallahi ben bir... Ömer Bey bilir Tayfun Bey. Bu da Ömer Bey bilir diyor ya. Tövbe yarabbim. <gülüyor> evet dinleyiciler şu anda süremizin sonuna geldik. Ee, burada bitiriyoruz. Gelecek bölümde bu iki talipliği bakalım evlendirebilecek miyiz inşallah. Vallahi bak siz aradan bir çıkıverseniz Ömer Bey. Biz evleneceğiz de bir rahat bırakmıyorsunuz ki ya. Aa şimdi iki gün daha burada bekleyeceğiz. Bu ne kardeşim ya. Deli olacağım ben ya. Kafa yiyeceğim ya. Genç yaşım emekli maaşım var diyorum ama düştüğüm hallere bir bak ya. <gülüyor>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 Perişan efem bu kadar Perişan efem var ki çift saatlerde yalnızcağı dünya radyoda yazan ben Umar Fekir oynayanlar ben Umar Fekir Mustafa Sarıtaş teknik yapın ben Umar Fekir ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyiciler tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.perhisanfm.com www.perhisanfm.com <gülüyor>